şer ve rahat uyunü ke en müş kediler bahçesine bu hafta da hepiniz hoş geldiniz. Karin Karakaçlı ile Leyla bir konuşmaya devam edeceğiz bu hafta da. Ee, onun öncesinde Evet, öncesinde bir şarkıyı söyleyelim. Lena Şamamyan'dan çaldık Şamat. Hı, hı. Ee, Lena Şamamyan Türkiye asıllı bir Ermeni Suriyeli. Ee, Suriye'de yaşıyor. Eee aslında başımızdaki bir savaşın çok da dışında olmadığımız hani 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle e, ...bu şarkıyı seçtik. Şam'ı anlatıyor şarkı. E, tabii Şam'ın barış dolu günlerini anlatıyor galiba. Dolayısıyla yani. aslında artık yok olmuş... ...bir dünyayı ve oradan tam da zaten... ...şu an e, dehşet görüntüleri... ...geçmekte. E, yeni bir yaşam için... ...kendilerini... E, ...denize... Hı hı. E, ...karaya... ...atan ve o sırada... E, ...boğulmaktan başka da bir... ...kaderin... ...layık görülmediği... E, insanlar herhalde de epey bir zaman daha e, insanlık göçmenler üzerinden sınanmaya devam edecek gibi her ta her taraftan e, yani ve bu görüntüler eşliğinde zaten aslında programı yaparken e, her seferinde belli bir yazarın ya da şairin o eskimemesi denen şeydi. Evrenselliğiydi Bir de Türkiye'nin değişmemek e, inadını da tekrar tekrar maalesef yakalamış oluyoruz. Evet, biz de aslında yani çok klişe olacak ama hani barışın sesini en çok yükseltmemiz gereken bir zamanda e, o zaman tüm dinleyicilerimizin birel dünya barış günü e, kutlayalım ve gerçekten barışa vesile olmasını dileyelim ve Leyler bile ufaktan başlayalım. E, geçen hafta Leyler bile Yılmaz var ...röportajı üzerinden devam etmiştik. Ee, aynı şeyden... ...aynı şekilde devam edeceğiz... ...diğer röportajlar üzerinden. Ee, en son şeyi konuşamamıştık. Ee, edebiyat dünyası ve... E, ...yayın evleriyle ilgili... ...bir soru sormuştu Yılmaz Varol... ...ve ona dair bir cevabı vardı. Ee, Leyla Erbil'in. Ee, onu konuşamamıştık. Belki oradan konuşarak başlamadayız. Hani oradaki o ilişkiler... Piyasa Hı -hı. ilişkileri, e, ardından hani ödüllere katılmaması meselesini açamamıştık çok Hı -hı. uzun galiba. E, onu belki biraz biraz daha açıp e, sonlandırmaya çalışacağız. Eğer yani, bir ne kadar sonlandırılmaya ya da ne hani özetlenmeye çalışılırsa e, onu yapmaya çalışacağız. E, Yılmaz varol şey diye soruyor. E, hani okuyucuyla aranızda bir sorun açmasına... Ee, sorunun oluşmasına yol açmıyor mu? diyor bu tarz yazmanız. Ee, tarzı Leyla okuyanlar okuyanların malumudur. Ee, o da şey diye cevap veriyor. Okuyucuyla sorunu ben değil, yayın evlerim yaşamıştır. Kitaplarımın pek sattığı söylenemez. Kitabı yazdıktan sonra piyasa işlerini, piyasa işlerini kıvırmayı bilmem. Oradan oraya boy göstermeyi, kendimi satmayı bilmem diyor. Ee, ve yayın evlerinden ve hani bu şeylerinden e, şikayetçi oluyor. Mesela şey diyor daha sonra da hani buna çözüm önerisi olarak yayın evleri modernleşmeli, yazarlarına belli standartlar sağlamalı, bandrolü kabul etmeliler ki korsan olup olmadıkları belli olsun hı hı. E, gibi gibi e, ve hani eski kitaplarını depolarında sakladıklarını, yeni kitap yazdıkça onları da piyasaya sürebileceklerini ve yazarı sürekli olarak bir şey yazmaya e, zorladıklarını ve bunun da yaratıcılığı kısmen de e, zedelediğini e, belirtiyor Leyla Erbil. Öyle bestseller yazarı bulunca istiyorsan al kitaplarını depoda yatıyor yatıyor demekle olmaz. Hı hı. Bütün bu ve başka nedenlerle de yazın dünyasına yabancılaştım. Yedi yıldır birkaç bin kitabımı satamayan yayın evinin hiç mi sorumluluğu yok bu işte diye soruyor. Bitmek bilmeyen bir ızdıraptır zaten bu sonuçta. Çünkü piyasayı tutacak olan isimler dönemlere göre değişti de... ...yani bu çarkın varlığını... Aynı şekilde kuruduğu, hatta işte e, kapitalizm ve globalizm rasyonla beraber e, çok daha huyrat bir şekilde kitabın giderek ürünleştiği e, yazarının da e, onun e, PR'cısı e, olmak durumunda kaldığı bir halden söz ediyoruz. Tabii ki bunun içinde e, kaygısı kaygısı e, e, Haşin Hayli sert bir edebiyatı tavizsiz yapmak Hı -hı. olan Leyla Erbil gibi e, yazarların... ...bulunacağı alan... ...ve e, ulaşma halleri... E, ...bu kadar olacaktır. E zaten kendi de nihayetinde şey diyor... ...ben de bunu, bu, bu ve bir, bir, bir takım... ...başka sebeplerden ve türü... ...yazın dünyasına yabancılaştım... E, ...diye nihayetlendiriyor... Bir biliyorsunuz yani hani dinleyenlerimizden azından belki sürekli dinleyen tahammül eden varsa. Evet o da ayrı bir muamma. <gülüyor> Biz hani Göçmüş Geliler Bahçesi olmadan evvel Pulbiber Mahallesi, Meymenet <gülüyor> Sokak, Göçmüş Kediler Bahçesi olduğumuz vakit şiirle başlamıştık. Ve o zaman da söylemiştik aslında hani edebiyatı bütünselliği içerisinde ve dönemsel bir biçimde de ele almak ve hani oradan değerlendirmek lazım. Şiiri, öyküyü, romanı ayrı ayrı tutmamak gerekir ee, tabii ki belli şairlerle e, diye demiştik. Ee, o or oradan devam edelim. Belki hani en çok konuştuğumuz şairler üzerinden, hani ikinci yeniyle eee Leyla Bilgin arkadaşlığı üzerinden aslında hepsiyle neredeyse bir konuştuğumuz pek çok şairle. Bu Turgut Uyar, Edip Cansever, e, Cemal Süreya, İlhan Berk gibi gibi e, yakın arkadaşlık kuruyor ve hı hı. E, bir, bir yine hani aynı söyleşi de bu, bu soru e, soruluyor ikinci yeniciler şiirde Sizlerse öyküde yeni bir alan açtınız e, o yıllarda ikinci yenicilerin şiirde yaptıklarından haberli miydiniz ya da onlar sizi ne yaptığınızı biliyorlar mıydı diye soruyor Hı -hı. Ve de, o da diyor ki evet Elbette ki e, haberimiz vardı zaten arkadaşlarımızdı ve hani arkadaşlık e, ve e, Toms Suarı'ın o, o yıl gerçekleştirilen söyleşinin yapıldığı yıl gerçekleştirilen şeyde e, bir, bir edip Cansever alma gecesinde. Edip Cansever'in şiirinin kaynaklarının özellikle kadın yazarlara... Sevin Burak'a ve Leyla Erbil'e e, uzandığını söylemesi e, söz konusu. Belki oradan e, devam edebiliriz az biraz. E, bu artık bizim dönemimizde fazla e, görülemeyen bir şey. E, bütün e, kavgaları, mücadeleleri birbirlerine karşı... ...kendi kalelerini e, var, var etmeye yönelik tabii doğal gayretleri e, Hı -hı. bir yana. E, o dönem şairlerinin kendi içerisinde keza... Ee, yazar ve şairlerin birbirleriyle ilişkiler, e, ilişkileri ve birbirlerini besleme halleri Ka birbirlerine karşı çıkarken zaten kendi dünyalarını e, var ediş güçleri şimdi böyle bir masal lezzetinde geliyor yani hepsinin böyle bir takım masalarda toplanması, ölümsüzlük e, günler, e, günleri bu, e, düzenlemeleri ve e, hak teslim etmeleri yani ben şu şu gocunmadan şu şu kaynaklardan beslendim Onları da belki umarım bu geçmiştir hı. diye ya da şairlerin birbirlerine selam ee, hı hı. Veren e, şiirleri. Zaten şey diyor yani hani ego ve sonsuz bir meselesini hı hı. daha sonradan sonraları sonraları katıyor şeye ve hani nihayetinde de belki sen mi aktarırsın bilmiyorum ama hani etkilenmekten anladığımız şimdilerde moda olduğu gibi bir yazarın bir başka yazarın temalarını, imajlarını, konularını alıp içini boşaltıya emmesi, yutması değil e, diyor. Bundan ha, daha, daha açık söylenmesi evet. herhalde. Ya bu burada hani bir biçimde beslenmek, birbirini beslemek meselesi üzerinden ilerliyorlar. Çünkü hani yeterince de aslında kendi özgünlüklerine güveniyorlar demektir bu. Hani onun içinde çok büyük bir... Gizli özgüven var yani benim e, Dünyam seninki tarafından hı hı. Yutulamayacak denli aslında ayrı Ama temel dertlerimiz aynı Ya da aynı değilse bile Birbirimizinle dil bulup e, Oradan bir halleşme gayretimiz Olacak çünkü e, bunun bize Kazandırdıkları var e, Keza e, hayatın Paylaşılması yani hani e, belli isimlerin özellikle neredeyse Tomrisu Suyar zaten hı hı, bu isimlerin başlıcasıdır herhalde ve bir programımızda e, mutlaka konu on, kendisine de gelecek yani tüm o ikinci yeni'nin e, birleştirici ayrıştırıcı unsuru olarak e, ve onu e, düz yazıya bağlayan kişi olarak dolayısıyla e, Nesrin ikinci yeni'nin imgelerine yaklaştı ve e, o noktada e, özellikle farklı dil e, ve ee, anlatım e, biçimleri deneyen, farklı üsluplar geliştirmek isteyen e, Leyla Erbil başta olmak üzere pek çok e, öykücüye, romancıya yol o yenilik e, noktasında çok yol açtığını biliyoruz. Ee, bu bu kısımda böyle bitirdikten sonra bu jüri meselesini ya daha hani ödül meselesini Hı -hı. geçen hafta değinmiştik. Ee, yine oraya çok kısa değini, aslında de, temelde konu ettiği kadınlık meselesine dair. ...hem kendi söyledikleri Türk Edebiyatı'na dair... E, ...Türk Edebiyatı'ndaki kadın imgelerine... E, ...hem de Leyla Erbil'in... E, ...kadın... E, ...algısı ya da hani o feminist mücadeleye... ...katkıları hı hı. üzerinden... ...belki konuşmak lazım. E, bu ödül ile ilgili geçen hafta da aktarmıştık bunu. E, i̇şte kimi yargıcılar... ...yani eleştirmenler... E, ...ya da hani jürideki şeyler... bir Edebiyat'a ne getirip ne götürdüğü yerine... ...yazarının Sait Faik öldürüp öldürmediği... ...ateşli mi, soğuk mu, eşcinsel mi... ...olduğuyla... Eğlendiklerini öğrendikten sonra karar verdim diyor yarışmalara katılmamaya. Ya aslında bu edebiyattaki kadın yazar meselesine de bir bakışın özeti gibi belki o dönem açısından. Belki çok daha ileri gittik ve hani şey oldu, epeyce bir kırılma ve değişime yaşandı kuşkusuz. Ama kadın yazar imgesi ve kadın meselesi üzeri tabii ki edebiyat ve yazın dünyası da bundan. Bu pop -pop, erkek egemen toplumdan ayrı değil, bizatihi dil. E, ...tam bunun üreticisi ve şeyi, yerleştiricisi konumda. E, kendi kadın imajını güçlendirme üzerinden ve hani o kadın yazarlığı sahiplenme meselesini e, daha sonra anlatıyor Leyla Erbil. E, Leyla Erbil'in en takdir edilesi yanlarından biri de e, o e, eleştiri e, oklarını kendi e, yani değerlendirme, değişme, dönüşme e, serüvenlerini... ...bizzat kendi e, düşünce dünyası üzerinde... Hı -hı. E, Uygulamış bir isim olması yanılmaktan korkmaması değişmekten korkmaması o yüzden de zaten bahsi geçen konuda işin başında kadın yazar olmaya tepki duyuyor sadece iyi yazar kötü yazar vardır gibi pek mantıki görünen bir doğruyla doğruyla bağlıyordum kendimi diyor. Ve tepkimin bir nedeninin de bir erkek eleştirmenin hemen hemen fanatik bir duyguyla adımı vermeden dişi yazar diye alay etmesiyip benimle diye. Ardından da tabii feminist hareketin katkılarından kazanımlarından bahsederek tabii oradaki kadın yazardaki kadın vurgusunun hı hı. o eril dile karşı verilecek mücadeledeki... ...sürekli olarak itelenen, hor görülen bir kimliğin e, neredeyse siyasi bir vurgulanması anlamına geldiği Aslında yani... birinci evre feminizm yani kadınlar vardı. Aynen o. E, çünkü ilk önce zaten varoluşunu ilan etmekle hı hı. başlıyor. E, sen sürekli yok sayıldın da. Sonrasında zaten temel atıldıktan sonra e, diğer noktalara e, geliyorsun. E, o da zaten bu e, değişimi e, anlatıp e, o zamana kadar e, aynı zamanda e, en büyük... İşte erkek yazarlardaki hı hı. şey e, kadın imgelerine şey yapıyor evet. değiniyor ve şöyle diyor belki o kısımda. da e, evet özellikle erkek egemen erkek romanlarında diyor daha doğrusu öykülerinde kadına biçilen en önemli rol erkeğin ona aşık olmasıdır. Yani aşık olunacak bir nesne oluşudur. Ana bacı rolü de bir iltifattır. Yani hani e, kadının nesne olarak erkek romanlarında görülmesi hani en iyi ihtimalle bir ana bacı hani toplumcu gerçekçi romanlarda e, rolü verilmesi üzerinden e, bir edebiyat şeyi eleştirisi yapıyor e, erkek yazarların ve tabii diğer taraftan da şeyi söylüyor e, kadın yazarların da bu duruma katkı sunduğunu söylüyor işte. E ...işte mesela Halide Edib'in kadın tiplerinin nedenli denli iffet düşkünü olduğunu hı hı. belirtiyor. Ya da çalı kuşunun Feridesinin ne kadar iffet perest olduğunu söylüyor. E Tanpınar'ın yani... huzurunda nasıl bir platonik aşktan bahis edildiğini... ...ve aslında hani kendi yarattığı kadınlar çok canıyla kanıyla zaafları ve güçleriyle alabildiğini... Bu dünyaya ait e, ve e, cinselliklerini e, hı hı. yaşayan oradaki e, sakatlıklarından da hani e, hı hı. eksik yedik, e, yarı kalmış yaşanmışlıklarından da bizim topluma dair e, dünya kadar referans öğrenebileceğimiz bir hale geliyor. Ve o mahrem diye kodlanan yatak odaları birdenbire en siyasi alanlara dönebiliyor Leyla e, Erbil'in yazında. Aslında bir kopuş da bir, bir yanıyla Tabii işte. Ki. Hani şey de diyor zaten kendimi, kendimi ateşe atarcasın diyor aile kurumuyla de beleşti yani hani uğraştım cinsel tabulara yüklendim e, aşk romantizmini şey yapmadım abartmadım ya da hani böyle bir şey göstermedim e, diyor yine senin yazından aktaracağım aynı söyleşiden. E, şu kısmı okumakta beis yok herhalde okuyabilirim e, Cumhuriyetle dilden geçmişten köklerden kopup yeni bir dünya çıkmanın da ikilemi yaşanıyordu ''Bir yarılma. Ben buradan bu inanç toplumunun dünyanın en despot, en buyurgan, erkek egemen toplumunun bağrından çıkıp o yeni sorumluluklarla öylece yola düştüm. Hem dedelerimizde hem batıyla sorumlu olarak. Biz doğmadan alınmış kararlarla seçilmiş bu yer, bu ortam böylece bizi bağlamıştı. Bir yandan da bir entelektüel olarak bütün bağlardan kurtulmak, özgün bir yazın alanında at koşturmak istiyordum. Türkçe yazınsal örnek miras kısıtlıydı. Erkek egemen dilin içinden sıyırılıp o özgür yeni dili kurmak.'' Aşk cinsel kategoriler dokunulmazlıklarını sürdürüyorlardı. Her alan gerçeğinden kaydırılmış bir biçimdeydi. Ee, galiba o özgür ve yeni dili e, Leyla Erbil Türk Edebiyatı'nda en çok e, gerçekleştiren ve hani en bilinçle evet, gerçekleştiren ve hani Nereden o geçen dediğin? hafta konuşmuştuk ya bu <gülüyor> noktalama işaretleriyle ilgili o derin felsefesini de gün gelir belki daktilolarda ya da bilgisayar klavyelerinde hı hı. dizgiciler bir yazarlara kolaylık olsun diye o benim ihtiyacını hissettiğim farklı noktalamalara da gelirler diyecek kadar da aslında... E, o imkanları sonuna kadar e, zorlamaya e, açık bir yazardan bahsediyoruz. Keza işte bu ateerkil e, düzen ve onun o eril dili dediğimiz şeyde e, hep modadır ya yani yazarların yazarlardan etkilenmesi hı hı. üzerinden soru sorulması Kafka ile ilgili bir e, soru e, yöneltildiğinde de Oradaki baba figürü yani Kafka'daki baba figürünün bende devlet olarak yerini almış olabilir diye karşıladığı bir şey var ki, ki bu ıı, esas derdine de çok denk geldi. Ve yine bizim zamanımıza maalesef çok selam ettiği için belki alıntılamak iyi olabilir. Kafka'nın babası oğlunu yaralamıştır. Bizim de ömrü boyu karşımıza dikilen şiddete şehvetle düşkün, hı hı. sömüren, ürpertici olmaktan yılmayan, barış ve sevecenlikten nasibini almamış Tanrı devlettir. Size işkence etmesine gerek bile yok. Kendini seyrettirerek verdiği gözdağı yeterlidir. Milyonlarca insanımız burada mücadele ederek yaşamış ve ölmüşlerdir. Ama bir adım ilerleme olmuş mudur? Kafka'nın babası hepimizin babasıdır. Sakatlayan, hadım eden, alt edilmek korkusuyla delice geberten baba. Evet, söyledikleri hala yazık ki güncelliğini ko ko korur nitelikte. Ee, Leyla Erbil bu kadar bizim yani hani süre bu kadar tabii ki liderbil bu kadar değil bu hafta ya da doğrusu üç hafta boyunca liderbil işlemeye çalıştık bir, bir şeyler... oraya dokunmanın oradan geçmenin verebileceklerini anımsatmak diyelim sadece hani bu kadarına gayret ettik <gülüyor> bu ülke bu sistem var oldukça dünyada da hani özellikle, özellikle Türkiye'de de yazar ve şairlere ihtiyacımız. ...vesbelli hiç bitmeyecek, tam tersine artarak Hı. devam edecek. Edebiyat. Tıpkı bu biraz önceki alıntının e, bu kadar taze, bu kadar e, ürpertici ve e, güne değen oluşundan anlayacağımız üzere. E, FAPA'kıt yazdığınız için çok teşekkür ederiz. Tekrar e, Metin Altıok şiiriyle, şiirinin kardeş türküler yorumuyla, kimliksiz ölüler ile e, kapatacağız. Yine 1 Eylül vesilesiyle. Ee, haftaya Sevin Burak'la görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Chuvam verda peira, peira, de